Açık gazete. Günaydın Ömer abi. Günaydın ne haber? İyi misiniz? İyiyiz biz. Haberler tas tamam <gülüyor> sizde bu sefer. Kaç gözaltı? Kurtulabildiniz <gülüyor> mi? Türkiye'den var mı içeride? <gülüyor> e, bildiğim kadarıyla Türkiye'den kimse yok içeride. E, dün 274 kadar e, gözaltı oldu. Haberi vardı. Şimdi başta her şeye baştan başlamak lazım. Evet. 1984 romanı devam ediyor değil mi bizde yayınlanmaya? Tabi tabi. Evet, Ionesco'yu da baştan koymamız lazım bazı oyunlarını. Yani hayatımda bu kadar acayip bir şey görmedim. Herkes de aynı fikirde. Ve Kopenhag bir işgal altında bir şehir durumunda. E, bu dün bütün şeyleri dışarı attılar, e, en büyükleri de dahil olmak üzere. Sivil toplum kuruluşlarını artık Birleşmiş Milletler içinde şey yok. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu yok. Onlar zararlı bulunuyor. NGO var yani dedikleri. Friends of the Earth. Bugün Greenpeace'de yok. Hatta büyük bir sessizlik içinde giriliyor. Girilebilirse eğer binay, konferans binasını. Çünkü ilginç olan şeylerden biri de. Şükrü mesela bir durak önceden kesiyorlar bütün yolları. Hı hı. E, ve, ve deli gibi o soğuk içinde yürümek zorunda kalıyorsun gazetecisi, NGO'su, partisi, katılan partiler filan da dahil. İstanbul'daki yani, güvenlik hı. önlemlerinden hı. beter mi diyorsun hakikaten? Yani IMF, Efendim? NATO, IMF, NATO toplantıları, Dünya Bankası toplantıları, bu dünya Su formu toplantılarından beter bir güvenlik durumu var mı yani? Alakası yok onlarla. Yani ta, tasvir bile edilemez, anlatılamaz bir durum var yani. <Gülüyor> ee, burada yani şöyle söyleyebilirim yani bugünkü durum itibariyle son olarak gazetecileri de beni de yoldan çevirdi de buradan efendim bir, bir tane büyük bir gazeteciler salonu var onun dışına çıkılmasına izin verilmiyor mesela gazetecileri <gülüyor> ve televizyoncularım filan da yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum yani biraz önce karşılaştım. Peki neden dedim? E, bilmem niye Birleşmiş Milletler'in bilmem nesine sor dedi görevli. Yani e, manzara şu aslında tam anlamıyla şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu okullar olmasaydı mektepler marifine güzel idare ederdim diye. Bugün bu eskiyi yani... ben yaptım ikincisini açık kastede. <gülüyor> Akıl olmaz bir şey ama yani hakikaten ne diyeceğini bilemiyor insan. Şeyler yani Danimarka başta olmak üzere Avrupa demokrasi büyük bir sınıfta kaldı tamamen yani çöküntü halinde. İçi boşan Birleşmiş Milletler'de çökmüş vaziyette her an eylem var her an. Hı hı. Ama dün de senle evvelki gün ayrılmadan önceki şeyin tahminlerim bir görçüde gerçekleşti hatırlıcakla konuşmamızda Son orası hı hı. muazzam keyifliği için. Yani de son derece başarılı bir dışarıdan yürütülmüş olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir kampanyacılar izinli de zaten hı hı. Bella Center'a yürüdüler. İçeriden de dışarı yürümüş ee, yürümüşler. galiba. İşte içeriden de biz e, yürüdük. Hane bir şey gelişti böyle e, ve e, tam anlamıyla bir şey, büyük bir şaşkınlık yaşadı polis tabi giriş çıkışlarda işte bu önümüzdeki badge dedikleri şeyleri kontrol ediyorlar elektronik olarak bu sefer hiç kimse böyle bir şey yapacak hali filan kalmadı. Hı hı. Mesela Kızılderililerin yani daha doğrusu yerlilerin hakları yürüyüşü vardı ama aralarında mesela Jose Bovey'i filan da görüyordum. Jose Bovey de bu arada özü sözü bir olan ilginç bir adam. Önemli biri yani çok ciddiye alıyor işleri. Ee, ve birdenbire böyle kendimizi tamamen önünde bulduk. Ee, tesadüfen de yani ümiti de yanımda gördüm. Mahir de vardı ve biz daha ceket falan almadan o dondurucu soğuğa çıkmak zorunda kaldık. Bir yandan da öbür taraftaki görmüyoruz onları ama sesleri duyulabiliyor. Ee, son derece e, iyi bir şekilde örgütlenmiş olduklarını öğrendik sonradan. Genç Yeşiller'den Durukan vardı. Başkaları da vardı Türkler'den de. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler yani. Ve buluşmayı yalnız engelledi polis. Fena halde. Çok ciddi itiş kakış oldu. Polis gayet stratejik olarak köprüyü de tutmuştu. Yanında Kızılder'in zavulları çalıyor. Onların seslerini uzun uzun kaydetme fırsatım oldu hatta ma bir de videosunu çekti. Albasıssı yani yok ama yani benzersiz bir video çünkü başka televizyon da çekmiş olamaz. Yani tam hmm. oradaydık. O çıkıyordu <gülüyor> oradaydı. böyle hayatımda gördüğüm en iri kadınlardan ve erkeklerden oluşan da Nivarca polisi şehir stratejik mevki köp büyütmüştü. Bir taraftan da şey geliyor, haber geliyor, işte bizi destek olmak üzere buraya Bella Center'dan çıkanların da gelmiş olması bizi cesaretlendirdi, buluşalım falan diye. Fakat polis çok ağır bastırdı ve sonunda hem cop hem de gözyaşı atıcı gazla kullanarak dağıttı. Tutuklanmama ramak kalmıştı ve bir yandan da son derece ilginç bir durum çünkü ceketleri... Şey, yerden alma fırsatımız da olmadan fırladık. Ee, hı hı. Bayağı soğuk hava fakat e, ilginç bir, hoş bir dayanışma yaptı Mahir Yılgat. O duruma erken uyanmış yaşından dolayı herhalde bizim arkamızdan hem atkı hem ceket yetiştirdi. <gülüyor> o soğukta donmaz, hatıra olmaktan kurtulduk bu şekilde. Sonra da şöyle bir şey oldu. Şimdi Halk Meclisi anlatıyordum ya ben. halk meclisine... E, Katılın, claim power now. Şu anda e, yani gücü tekrar ele geçirelim. Değerli halkların haklarına saygı diye bağırıyor insanlar. Bu arada e, halkın meclisi olamadı. Gerçekten bir tek beklediğim o olamadı. Fakat e, bence tamamen amaca uygun bir şey de oldu. E, i̇ki taraf bir şekilde buluşamadı ama kalpler kesinlikle buluştu tam bir dağınık hüküm sürüyordu Danimarkada zaten söylediğim gibi oldukça beceriksiz ve antipatik bir bir insan olan o konuşmaları yürüten Danimarkalı kadın istifa etti hı hı. Dur, durup durup durken istifa ettiği haberi de geldi böyle. Onu da Semra Celik mazlumdan öğrendi. Birçer doğuda görüşmeleri takip ediyor. Böyle telefon e, şey halinde nasıl diyorsunuz dedim yani iltifa. Hiçbir gerekçe göstermedi dedi Semra Hanım. Oysa sonradan kadın şey demiş. Corinne Hedegaard diye bir kadın bu. Evet. E, şey demiş. E, 193 devlet ve hükümet temsilcisi geliyor. E, o zaman da Danimarka Başbakanı'nın bu duruma bakması daha doğru olurdu onun için. Sadece. Bir gün önceki açıklamalarında da Hedegaard şey demişti zaten hani bu işte 192 ülke hepsi yaramaz çocuk gibi bunlara nasıl ödevi yaptıracağız evet, evet. falan. Yorulmuş yani, olduğunu tahmin ediyoruz. <gülüyor> 192 ülkenin geleceğini en az bir sene önceden biliyorlardı ama yeni öğrenmiş gibi yapıyor. Yani gerçek anlamda bir bütünüyle bir çöküş yaşanıyor. Beyaz adamın beyaz batılının medeniyetinin çöküşünün her türlü işareti var. Mesela Debur, Deboer nasıl okunuyorsa Debor diyelim. Ivo Deboer Birleşmiş Milletler'in işte bu iklim konusundaki yürütme sekreteri e, görüşme, e, protestocularla görüşmeye gitti. Bu Başını Friends of the Earth çekiyordu. Bu i̇lk şeyin. Sit-in yaptılar Bella Center'ın içinde. Öyle hı hı. başladı. Oturma, de, eylemi onu, a, oturma eylemi yaptılar. Oturma eylemi. E, fakat e, <gülüyor> e, görüşmeler e, olamadı ve sonunda attılar işte Friends of the Earth'u dışarı. İki gün Ama önce zaten de, Friends of the başkanını sivil polisler içeriden gözaltına almışlardı. Hani e, e, bize evet. gelen haber buydu en azından. Yani e, her şey artık olmayacak herhangi bir şey yok böyle. E, sonuçta işte Friends of the e, yani konferans Aslında bir tümün yok ki o şey, şey aslında bir militarleşmiş polis poliseleşmiş halde hı hı. yani bu şehir tam bir kuşatma halinde e, fakat son derece e, neşeli ve coşkuluydu her iki taraftaki insanlar sonra Durukan Dudu onların başında e, yürüyenlerden gruplardan birindeydi. Renklere bölerek dört grup halinde farklı biçimde kimi bisikletleri bloke ederek kimi yani bisikletleriyle yolu bloke ederek kimi bayraklarla müzikle yürüyerek filan izinli bir yürüyüşü izinsiz hale getirdi sonradan yani ama akable şamil yani geçmişe yürüyen bir karar aldılar yani hukuk, hukukun üstünlüğü bütün, bütün her şey ayaklar altında yani böyle bir şey kimse inanamıyor yani. Ve mesela ondan sonra neyse bir buluşma olamayınca dönmek zorunda kaldık biz de. Hı hı. Bu sefer bir başka barikatla karşılaştık. Geri giremezsiniz dedi polisler. Nasıl yani filan dedi. Siz illegal bir yürüyüşe katıldınız. Artık yasaklısınız. Gireme yarına kadar giremezsiniz. Aynen böyle. <gülüyor> Gene Mesela ben gene en öndeydim bu konuşmaları yapanlardan biri oldum. Ee, yani siz şimdi cezalandırıyor musunuz bizi? bizi? Emir yüksek yerden diye, e, kulağına götürüyor, Kulaklığını gösteriyor böyle. 2 metre 12 santimlik filan bir Vikingli <gülüyor> yarma diyor ki emir geldi giremezsiniz yarın kadar illegal yürüyor e, illegal olduğunu bilmiyorduk diyoruz yani ne illegal izinli yürüyüş işte izinli de değil yani yürüyüş bu hı hı. ondan sonra hayır dedi sonradan karar çıktı o illegal ilan edildi siz de ona katıldınız cezalısınız dedi ve hakikaten sokmadı ya, şeyler içeride işte palkolar <gülüyor> bilmiyorum ne sonuç olarak anlamam ben dedi ben işte Basın kartını göstererek ona bile kendilerinin çıkartmış olduğu basın kartına inanmadı adam ve şey dedi. Bir de senin orijinal Türkiye'den basın kartını da göreyim mi dedi. Ümit Şahin dedi ne, ne soruyorsun böyle bir şey göstermek zorunda değil demesine rağmen baktım ki <gülüyor> hep beraber tamamen dışarıda kalacağız onu da gösterdim. Ve küçük fısıltılı bir sesle thank you adult deyip ben geçtim. Hı <gülüyor> hı. E, bu fakat e, sonradan işte Durukan'ın anlattıklarına bakılacak olursa durum e, hiç de fena görünmüyor. Bir tek şey var yani bu işi e, gezegen için tek ve en büyük umut kesinlikle halkların özellikle gençlerin yükselen hareketi. Bu müthiş bir yükseliş halinde. Herkes bunun farkında. O yüzden işte bütün Sivil toplum kuruluşları falan ne şey yapıyorlar. Çünkü akşama doğru da mesela babuş şöyle biz döndükten sonra ben döndükten sonra içeri mesela iç kameradan, kapalı devre televizyondan şeyi izliyordum. çünkü hiçbir yere sokulmuyor artık. Basın gündem itibaren de iyice sınırlamaya başlamışlardı. Bugün kadar olmamakla beraber Ama genel kurul salonuna falan kendi paralarımızla versiyemiz paralarla yapılan Birleşmiş Milletler toplantılarını izleyemiyoruz. ya Haklı olur iş değil. Neyse kapalı da öyle televizyondan izliyorduk. Birdenbire dün konuştuklarımız oldu. Benim söylediklerim ben mi demek için söylemiyorum ama ve genel kurul savunumundan e, iklim adaleti istiyoruz hem hemen şimdi diye sesler yükseldi ve bir hı hı. genç kız platformu aldı kapalı devre televizyonda hiçbir yerde göremezsin bunu <gülüyor> böyle e, ve işte ne zaman istiyoruz iklimi şimdi bütün bu içeride ve dışarıda kullanılan bütün programları orada attı 3 kişi bir grupta bir kız ama platforma çıktı Dolayısıyla halkın meclisi olmadıysa da e, Avustralya delegesi Penny Wong konuşmadan hemen önce orada genel kurul salonunun ortalık yerinde kürsüye çıkan bir birilerini gördük ikimiz de etti. Yani. Bu haber de oldu aslında ee, yani yurt dışı kaynaklı Türkiye kaynaklı değil ama e, haber olarak çıktı bir süreliğine kürsünlere geçirildiği. Evet. Yani sonuç olarak hani konuşuyorduk ya olur mu olmaz mı bir Hı -hı. süreliğine de çok kısa bir süreliğine de oldu. Hatta şifatsız da bir espri ben görmedim bu haberi ama ben içeriden tabii daha da komik bir şey söyleyeyim. Bir an kısa bir o 15-20 saniyelik belki 30 saniyelik bir süreyle de hiç televizyonun sesini kestiler biliyor musun? <gülüyor> Kürtçe konuşulan TBMM TV gibi oldu yani mevzu. <gülüyor> olmaz bir şeydi yani evet. Böyle her birden bire beraber seyrediyorduk işte 8-10 kişi hiç tanımadığım insan bir kameranın başına koşturmuştuk. Dön bire onların da yuvalamaya başladı. Kendi ağzından da yüz senin çıktığını fark etti. Yani kontrol tamamen elden e, kaçmış vaziyette. Akşam üzerine doğru da bir başka oturma eylemi daha gerçekleşti. Maalesef ben onu kaçırdım. Bir gün ceketini falan da geri götürmek üzere ben klima forma gidiyordum. O sırada e, fakat sonradan televizyonda da gördük onu. E, burada polis sohlası e, çıkartmak zorunda kaldı şey dedi. Çünkü oturup çıkmıyoruz buradan dediler çünkü. Hı hı. Aralarında e, genç... E, Devin de vardı mesela Türklerden e, e, sabah buraya gelirken e, bu sabah kar yağıyor. var e, ve bütün trenler aksamış deniyor. Şimdi bilmiyorum tren e, kardan dolayı aksaması normal midir bu bu gibi bu önlemlerde olan bir ülkenin ama dün de e, ben e, bizimkilerle bu buluşmaya şeye giderken. Trenlerde müthiş ertelemeler vardı, bomba ihbarı söylentileri vardı. Yani çöküşü sana anlatamam. Kimsenin inandı. Danimarkalı, saf, saf gibi gözüken Danimarkalıların dahi buna inanmış olduğunu zannetmiyorum ben. Çöküş bir yana peki demin bir yükselişten de bahsettin. Aslında hareketin yükseliyor olduğundan Hare e, hareket sayısından mı? Yani orada bir yükselen sayı var mı? Gittikçe daha büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz yoksa gittikçe millet anlaşan bir hareket mi var? E, hayır, hiçbir şey anlamda hareketin içinde şiddet kullanımı filan eski tarihlere göre de çok çok daha az. Yani benim görebildiğim hemen hemen hiçbir şey olmadı. Buna karşılık. Polis'te ve devlette Danimarka ve Avrupa devletlerinde müthiş bir milis anlaşma var. Yani Kopenhag şu anda gerçekten hukuklu çalışmadığı Danimarka bir e, ya, ülke oldu. Hatta e, şey sırasında siz nereden siz diye sordular bize tam o köprüde bekleşirken polis gibi öyle kadın, bir takım genç kızları yerde sürükleyen filan gördüm yani. O hı hı. kadar vahimdi. Çok da kullandığını gördüm. O sırada e, Türk olduğumuzu öğrenince birisi <gülüyor> Fransız, biri misiniz Avrupa. Bu Avrupa Birliği'ne girmek istediğinizler filan diye espriler yaptı. Yani o bütün o feca ortamı içinde de e, espriler yapılıyor ve büyük bir coşku hakim. Yani dayanışma duygusu Mesela bugün e, şimdi yeni bir eyleme sabah girerken daha yeni bir eylemle karşılaştım da. E, e, Greenpeaceler bir kere bizim aklarımızı da e, anlatın. Biz siz nasıl karar alacaksınız diyorlar. Sizi toplum örgütleriniz benlerinde büyük bir boşluk var. İnsanın içi acıyor tabii yani bu bu sefalet fikri de duygusal bir sefalette yaşanıyor birleşmiş milletler bin aktin içinde. Bütün o canlılık gitmiş tabii çünkü bütün sivil toplumlarının şeylerini boşaltmış durumdalar. Bir şey koymuşlar, Friends of the Earth koymuş galiba. E, biz siz nasıl karar alacaksınız diye bir soru sormuş. Gire girişte onu görüyorsun. Fakat e, buna rağmen mesela sabah girerken e, bu kardan ertelenen senlerle tıklım sıkış senlerden, initmetrodan filan Ee, bir şeyler vardı ee, gene isim e, ne zaman istiyorsunuz şimdi diye bağıran e, Afrikalılar ve gençler falan e, Dur Durkan Dudu'nun da dün e, önemli belirttiği gibi insanlarda gittikçe bu eylemler ve hareketledik her tarafta eylem var çünkü e, insanları bütün birbirine bağlıyor ve coşku yaratıyor yani önemli değil sonuç konu iklimle de değil aslında. büyük bir adalet hareketine dönüşmeye başlıyor. Benim görebildiğim kadarıyla böyle. Şimdi bugün mesela bir şey var. Bir günlük oruç eylemi var ki çok büyüdüğü anlaşılıyor. Binlerce kişi dünyanın dört bir tarafından bugün tek bir gün sadece su içerek başlıyorlar. Çünkü bu her gün açlık çeken başta isim olmak üzere sebeplerle her gün açlık çeken şeylerle e, dayanışma halinde olmak için diyorlar. Ve bugün şey yaparken diyorlar açlığımız artarken yani aç dolaşırken bugün bizim bu küçücük e, fedakarlığımızın e, e, bir mesaj olarak kendilerine gider denen ülkelerin bizim dedikleri adamlarına da güçlü bir sinyal göndereceğini düşünüyoruz. Tek bir halk olarak ortak bir insanlığın ortak bir mal varlığı ya da ne derler işte o ortak varlığını savunmak için bir hareket olduğu içerisinde gösteriyoruz. Yani siyasi uzlaşma çağı bitti. Şimdi yapılması istedikten tek bir şey var. Basit ve doğru olanı yapmak istiyoruz ahlaken. Diyorlar bu kadar. E, bu başlıyor. Yarın da klima forum onu da yarın konuşabiliriz ama şimdiden haber vereyim. İlginç bir eylem var aslında bu şaşkınlık içindeyiz. Kendilerine liderdiyen bu adamların yaptıklarına iklim saciyatını ve diğer şeyi önlemek için. Ee, biz de şoke olduk. Öfkeliyiz, utanıyoruz ve savunmasız hissediyoruz kendimizi ve bireysel bir şey olarak şeyin karşısına geleceğiz Bella Center'ın konferans merkezlerinde cuma günü hı hı. ve Saçlarımızı tıraş edeceğiz orada herkesin önünde diyorlar ve çıplak kafalarımızla ez, tıraş edilmiş kellelerimizle epey dolaşacağız. O kelleleri, parlak kelleleri dolaştıracağız Üşüyebilirler. orada. Üşüyebilirler anladığım kadarıyla. Evet ama işte bunları göz alıyorlar. Yani çok acayip bir hava var. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi seslere de kulak verirsen o o şeyi görmek mümkün. Yani hı hı. bir kızılderimin yanında bir Mozambikli. Amerikan Kızılderil'in yanında Peru'lu flitler çalınarak filan böyle şeyler çıkıyor. Bir de mesela dün söylemiştim ama tekrarlayayım. Bir Mardir'lerin pasaportu e, diye bir şey yapılmış. Bir sivil toplum kuruluşu dağıtıyor her geçene. Artık yapamayacak böyle şeyleri çünkü her her yer kapatıldı ama dün giderayak bunu da elime tutuşturdular. 18 e, tariinde yani toplantının son günü bitiyor geçer bir süresi ama 3 tane viza var üzerinde Grönland buzullarından Avustralya'da Great Barrier Reef'ten büyük işte mercan kayalıklarından ve bir de Amazon nehri ormanlarından Maldive Adaları'ndasınız diyorlar yani böyle bir savu var <gülüyor> konuşuruz. Aslında benim bir tane sorum daha olacaktı. Cumhurbaşkanı Gül'ün geliyor olduğu haberi var evet. bizim elimizde bir yandan. Bir yandan Kadir Topbaş'ın İstanbul'da emisyonları nasıl harika indirdiğine dair müthiş bir sunumu olduğu haberi geldi. Öyleymiş ve özel, özel uçakla geldi. Yanlış anlaşıldık diyor. Büyükşehir Belediyesi basın açıklaması yaptı. Ya uçak zaten doluydu diyor Büyükşehir. <gülüyor> Herhalde basınla doluydu tahminen ama. Bence her şey büyük bir yanlış anlamadan ibaret zaten büyük ihtimalle öyle. Ee, Cumhurbaşkanı Gül'ün herhangi bir şeyi değiştirmesi ya da mesela şöyle bir açıklama da var. Amerika Birleşik Devletleri e, anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyormuş. Obama'nın gelmesiyle iş çözülecek imiş. Associated Press'in böyle bir haberi vardı. Ee, evet, öyle anladım. mi oralardan gelen? <gülüyor> ya Gül'ün mesela şeyi değiştirir bir Türk cihana bedeldir ne ne olsa. <gülüyor> ne, ne, de ne de olsa. olsa. <gülüyor> bir o var, bir de en yani çok enteresan da bir durum var mesela e, BBC'de dahil olmak üzere hiçbir medya kuruluşu, hı hı. yani şiddet çatışma, işte polisin gözaltına olması dışında ana şeyleri vermiyorlar. Yani olağanüstü coşku. O yüzden zaten seni de böyle sormam e, normal. Çünkü yansıtmıyorlar. Evet. A, yani 68 gibi tamamen yeni bir hareketli şey var. Her yerde ama ne sloganların seslerini yansıtıyorlar, ne olağanüstü o. Bayrakları gösteriyorlar ve müzik şölenlerini filan. O yüzden de iş böyle şeye kalıyor işte. Tutuklamalar, Abdullah Gül ne diyecek filan gibi saçmalı sarı. E, ama e, dün Bolivya Devlet Başkanı Palis'te şey dedi, e, bir dereceden yukarısını kabul etmiyoruz dedi. Yani Yokuş yaptı yani. Olmaz. Efendim? Yokuş yaptı yani yok, bildiğim kadarıyla <gülüyor> e, yok yoksul ülkeler bir buçuk diyor zenginler iki diyor e, bir mi çıktı şimdi evet dün ben onu duymadım ama arkadaşlar dinlemişler kapalı devlet televizyondan. Hı -hı. bir demiş e, e, Bolivya'nın e, barkanı ile de tanıştık işte yani çok e, uzlaşma filan olunca zamanı geçmiş gibi görünüyor bence olmayacak anlaşma benim kanaatim bu. Hı -hı. Ama bu demek değil ki anlaşma çabalarını unutalım. Ama Kopenhag'dan e, Danimarka'nın Avrupa e, medeniyeti denen şeyin ve bütün zengin ülkelerin büyük beyaz adamın hukuk çöküşü çıktı bence. Fakat e, bir uzlaşma da olması çok iyi olur doğrusunu istersen. E, yani şey olarak tabi, hukuki bağlayıcı bir anlaşma çıkması. Ve bu da ancak bir şekilde işte bu protestocuların, bizlerin de bulunduğu protestocuların bastırmasıyla olabilir, başka bir yol göremiyorum. Yani karışık bir saygılar, sinyaller verdiğim farkındayım ama e, morallerimiz mevkala değil. Ve devam edecek bu iş yani fena halde devam edecek. Gül'ü dinleme fırsatım olmayacak yasak çünkü. E, tabii evet anladığım kadarıyla Gül'ü Anadolu Ajansı'ndan öğreniyor olacağız ne dedi diye. Evet çok da merak etmiyordum açıkçası ama e, bugün şimdi açık senle konuşurken ya yani, radyoyla bir açıklama yaptılar. Belki buradan da artık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan Danimarka ormanlarına doğru çekiliyorsunuz anladığım. <gülüyor> Hareket kırdan gelecek. <gülüyor> Tuvaletlerin orada bir yere atarlarsa iyi bir bilmiyorum. <gülüyor> Durumdan haber dairesi. Film bitene kadar. Evet, ondan sonrası şart. <gülüyor> Doğru. Çok kolay gelsin size. Umarım. Daha da militan bir günü yarın konuşuyor oluruz. Ben Alcan sevgiler. Görüşmek üzere. Join the People's Assembly. So You can hear my voice clap once! So you can hear my voice clap twice! So you can hear my voice clap once! So you, can hear my voice, clap twice. So you can hear my voice clap twice! Okay, so here's how we're gonna move. Our friends are waiting for us, they're very excited that we're here! So it is a risk to cross in. Our indigenous brothers and sisters are going to wait here and spiritually hold the space for us. They're asking for everyone else who's willing to take that risk to go now. Everyone here is ready. All right, we're moving. Ready? Reclaim power! Reclaim power! Reclaim power! Reclaim power! Reclaim power. Reclaim power. Let why don't you Let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Let us Let us go! Let us go! go. Let, let us go! Us let, go. Us let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Let us go! Bu get takım geçiş go. için görüşmeler get yapılıyor us us şu sırada. Let us is everybody's right. The, The world is watching. The world is watching. The world is watching. The world is watching. The world is watching. The world is watching. The world, The, world The, world The, world The world is watching. The world is watching. The world is watching. Shame on you! Shame on you! We're coming with is peace. Bütün dünya sizi seyrediyor diyorlar. Aşağıdan nehir kenarında bir kanal gibi bir şey var. Oradan da çok sayıda fotoğrafçı ve televizyon muhabiri. Biz bir köprünün üstündeyiz şu anda. Bizi çekiyorlar. Büyük pankartlar da açıldı köprünün üstünde. Bekleniyor şimdi.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 To to burn, go. Go. Okay, okay, okay, hold on, hold on, hold on. So here's the new situation. They said that we could go, but because there's arrests and there's potential violence there, now they're saying no. So they've put it to us, they're actually saying, so we're negotiating with the Bella Center security who is negotiating with the police. That's the situation. So we have a choice if we do push there is a threat of violence to us. If we stay, there's the potential that we would be able to let, to go, let go once the violence stops, but there's also the potential that they're just going to keep us sitting yeah. here forever. Yeah. Yeah. The, violence the, <laughs> the violence would come from the police. But we're peaceful peacefully why? We are. Why? Yes, we are. We are, We know we are peaceful and controlled. But the police would stop the violence, not us. Not us, right. Stop the violence! Stop the violence. So, so, strong, but so, be non -violent. So okay. here's our question. I need to see from a show of hands who is still comfortable going now and who wants to wait a few minutes to see if the situation changes. Just a few minutes. We can wait just a yeah. few minutes. If, if let's go it, peaceful. Nothing happened, oh. Nothing. Oh. Nothing happened oh. in few minutes. Not oh. they happened in few minutes. Hold on. Hold on. We need let's, let, let's actually make, make some decisions together here. So who wants to wait a few minutes? And who wants to push now? <laughs> okay, oh, that's no. about even. We'll <laughs> wait a few minutes, and then if we want to go, people who want to go can still go, and people who don't want to don't have to. Okay. Sound good? Yeah. Go. Okay, good so then can we have a agreement to we, keep our energy up what, and keep each other warm and show each other some love. Can we say, "What is a few minutes?" Yes. Yep, yep, yep. You, you must know, ask them to give us some time. Yep. To say, so we're, "Violence, no police violence, no police violence." violence. violence. violence. violence. violence. violence. violence No police violence let us through let us through let us through please let us through <gülüyor> so I'm uh, so in communicating this choice I first want to know for people in the back are hearing this and understand we claim power <gülüyor> we claim power <gülüyor> we claim power polisler iç karış başladı we claim power we claim power E, makineyi kapatıyorum. Polis cop kullanıyor, cop kullanıyor. Biz barışçıyız siz nesiniz diye soruyorlar şimdi polise. Yarma gibi çok irileri polisler köprünün başını tutmuşlar cop da kullanarak itiyorlar. Peaceful, Ama televizyonlar geldi. Peaceful, İhlas haber. Ha? İhlas haber. Peaceful, are... İhlas haber televizyonunu da görüyorum şimdi. Köklünün ortasında tam bir polisle karşılıklı duruş ve itişme durumu var. Etrafta çok sayıda polis belirdi. Karşımızda iki yanımızda Ama olay devam ediyor. Dondurucu bir soğuktayız. Bu da ne Hükümetinin faşist bir hükümet olduğu ortaya çıktı kesinlikle yani. Evet. Sonurulmuş. Bunun bunun başka hiçbir açıklaması yok yani. Haberci ya insanları bırakmıyorlar ya. Evet, Gazeteciler evet. var. Gazeteciler etrafta tablo, hiç yoksa grubu, 200 hiç tane yoksa... kamera var etrafta ve yani resmen Doe maar op uw lening, dames We We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 Bütün istenen de olmuştu öbür tarafta hala sesler geliyor ama dönüyoruz artık biz de.